Akşam yemeği olarak soğanlı çorbayla dana eti hazırlandı. Charles karısının karşısına oturdu. Hayatından memnun bir Eda ile ellerini avuşturarak ''Eve dönmek hoş oluyor doğrusu'' dedi. Beri yandan Nastas’inin ağladığı duyuluyordu. Charles bu kızı biraz severdi. Karısı öldükten sonra yalnız kalınca hizmetçi kız ona çoğu akşamlar arkadaşlık etmişti. Sonra ilk müşterisi, e, buradaki en eski tanıdığı da oydu. Sonunda karısına gerçekten kovdun mu onu diye sordu. Genç kadın yanıt verdi. Evet, kim karışabilir buna? Sonra odaları hazırlarken gidip mutfakta ısındılar. Şal, yaprak sigarasını içmeye başladı. Dudaklarını ileriye uzatarak, iki de bir tükürerek... Her nefesi çektikten sonra geriye doğru eğilerek yapıyordu bunu. Emma küçümser bir tavırla hasta olacaksın dedi. Charles sigarasını bıraktı. Bir bardak soğuk su içmek için tulumba'nın başına gitti. Emma tabakayı kaptığı gibi dolabın dibine fırlattı. Ertesi gün saatler geçmek bilmedi. Genç kadın evinin küçük bahçesinde dolaştı. Bahçenin Aynı yollarından gidip geldi. Meyve dallarının dolandığı duvardaki kafesin, papa heykelinin önünde durdu. Eskiden çok iyi bildiği bütün bu şeyleri, Şaşkın şaşkın seyretti. Balo, Şimdi ona nedenle uzak görünüyordu? Önceki günün sabahıyla, Bugünün akşamını birbirinden, Kim böyle uzaklaştırıyordu? Hani bazen fırtına, bir gece içinde dağlarda geniş bir gedik verir. Emma'nın Vobisar'a yaptığı yolculuk da onun yaşamında böylece bir gedik açmıştı işte. Bununla birlikte kadere boyun eğdi. O güzelim tuvaletini, parkenin kaygan cilasıyla tabanları sararmış saten iskarpinlerine varıncaya kadar her şeyini içlenmiş bir edayla konsalın gözüne kilitledi. Gönlü de tıpkı iskarpinleri gibiydi. Zenginliğe sürtününce üzerine hiç silinmeyecek olan bir şey silmişti. Emma için bu balonun anısı hep zihnini kurcalayan bir şey oldu. Her çarşamba günü sabahleyin uyanırken, ah 8 gün önce, 15 gün önce 3 hafta önce oradaydım.'' diyordu kendi kendine. Yavaş yavaş zihninde yüzler birbirine karıştı. Kadril havalarını unuttu. Uşak üniformalarını, odaları eskisi kadar net anımsayamaz oldu. Bazı ayrıntılar zihninden silindi ama üzüntüsü olduğu gibi içinde kaldı. Çoğu kez Charles evde yokken Emma gidip dolaptan çamaşır yığınlarının arasından yeşil ipekli tabakayı alıyordu. Uzun uzun bakıyor, kapağını açıyor, içinin astarını bile kokluyordu. Astar mine çiçeğiyle karışık tütün kokuyordu. de bu tabaka? Oh, bir kontundu. Belki de metresinin bir armağanıydı. Pelesenk ağacından bir gergef üzerinde işlenmiş, sonra da bu minnacık şeyi bütün gözlerden saklamış olmalılardı. Üzerinde kim bilir kaç saat çalışılmıştı. İş işleyen kadının düşünceli başı, saçlarının gevşek lüleleriyle birlikte bunun üzerine kim bilir kaç kez eğilmişti. Kaneviçenin örgüleri arasından bir sevdan soluğu geçmiş, İğnenin her batışı oraya bir umut ya da bir anı kondurmuştu. Bütün bu birbirlerine dolanmış ipek iplikler hep aynı sessiz sevginin uzantısından başka bir şey değildi. Sonra bir sabah bir kont bunu yanına alıp götürmüştü. Tabaka geniş raflı ocakların üzerinde çiçek vazolarıyla pompadur tarzı saatlerin arasında durduğu sırada Nelerden söz edilmişti acaba? Emma tosttaydı. Bir şimdi Paris'te bulunuyordu. Evet, oradaydı. Ah bu Paris nasıl bir yerde acaba? Ne büyük bir attı bu. Emma salt zevk duyabilmek için bu adı kendi kendine alçak sesle yineliyordu tıpkı büyük bir kilisenin çanı gibi bu at çınıyordu. Krem kavanozlarının etiketlerine varıncaya kadar her şeyin üzerinde gözleri önünde ışıldıyordu bu at. Geceliğin arabalarına binmiş balıkçılar Marjolin şarkısını söyleyerek penceresinin altından geçtikleri sırada genç kadın uyanıyor Demir çemberli tekerleklerin gürültüsünü dinliyordu. Araba kasabadan çıkınca toprak yolda tekerleklerin sesleri susu veriyordu. Kendi kendine yarın ulaşacaklar oraya diyordu. Sonra zihninde onları izliyor, onlarla birlikte yokuşları çıkıp iniyor, köylerden geçiyor. Yıldızların ışığı altında ana yolda ilerliyordu. Belirsiz bir mesafenin sonunda da Hep belli belirsiz seçilen bir yer vardı ki Genç kadının rüyası da işte burada son buluyordu Paris'in bir planını satın aldı Parmağının ucunu haritanın üzerinde dolaştırarak Başkentte gezintiler yaptı Bulvarlardan ilerliyor Her köşede sokakların çizgileri arasında Evleri gösteren beyaz dörtgenlerin önünde duruyordu. Sonunda yorulunca gözlerini yumuyor, karanlıkların içinde hava gazı alevlerinin rüzgarda titreştiğini, tiyatroların kapıları önünde araba basamaklarından gürültüyle indiğini görüyordu. Kadın gazetelerinden, Korbe’ye kibar çevrelerin yaşamından söz eden, Siyif de Salon dergisine abone oldu. Tek satırı bile atlamaksızın ilk temsillerin ayrıntılarını at yarışlarıyla, eğlentilerle ilgili haberleri yutarcasını okuyor, şarkıcı bir kadının ilk kez sahneye çıkışıyla yeni bir mağazanın açılışıyla ilgileniyordu. Yeni modaları, iyi terzilerin adlarını Boulogne ormanıyla operaya hangi günler gidildiğini ezbere biliyordu. Eugène Sûn'ün romanlarındaki mobilya tasvirlerini de inceledi. Balzac'la Georges Zann okudu. Bu yazarların yapıtlarında kendi özlemlerini giderecek hayali çareler araştırdı. Kitabını sofraya bile getiriyor. Charles ona bir şeyler anlatarak yemeğini yerken... Emma da sayfaları çeviriyordu. Kitapları okuduğu sırada bir kontun anısı dönüp dolaşıp aklına geliyordu. Onunla romanlardaki uydurma kişiler arasında yakınlıklar kurmaya, benzetmeler yapmaya çalışıyordu. Bir kontun ortasında bulunduğu halka onun çevresinde gitgide genişledi, başının üzerindeki hale ondan uzaklaşarak başka düşleri aydınlatmak üzere daha uzaklarda ışıldamaya başladı. Böylece okyanustan daha geniş olan Paris, Emma'nın gözleri önünde kırmızı bir buğu içinde parıldıyordu. Ama bu kargaşalık içinde kıpırdanan gürültülü yaşam, orada yine de parçalara bölünmüş ayrı tablolar halinde sıralanmıştı. Emma bu tablolardan ancak ikisini, üçünü görüyordu. Bunlar diğerlerini genç kadının gözlerinden gizliyor, bütün insanlığı kendi başlarına temsil ediyordu sanki. Elçilik görevlileri pırıl pırıl cilalı parkeler üzerinde yürüyor, duvarları aynalarla döşeli salonlarda, üzerlerine sırma saçaklı kadifeler örtülmüş, oval masaların çevresinde dolaşıyordu. Buralarda uzun etekli giysiler, büyük sırlar, gülümseyişler altında gizlenen tasalar vardı. Sonra düşesler geliyordu. Burada herkes solgun benizliydi. Yataktan saat dörtte kalkılıyordu. Zavallı kadıncağızlar, Alt kenarları İngiliz danteliyle süslü etekler giyiyorlardı. Erkeklerse dışlarından havai boş görünürlerdi ama her biri değerleri bilinmeyen becerilere sahipti. Her eğlencede bir at çatlatıyorlar, yaz mevsimini badende geçiriyorlar. 40 yaşlarına geldiler mi Dolgun miraslara konmuş kadınlarla, kızlarla evleniyorlardı. Gece yarısından sonra yemek yenen lokantaların özel salonlarında, mumların ışığında edebiyat adamlarından, aktrislerden oluşan renkli bir kalabalık gülüşüp oynaşıyordu. Krallar kadar eli açık, erişilmez ülkülerle, akla sığmaz sayıklamalarla dolu insanlardı bunlar. Diğer insanların üstünde yerle gök arasında fırtınalar içinde geçen bir yaşamdı bunlarınki. Pek yüce bir şeydi. Toplumun kalan bölümüne gelince yitip gitmişti. Belirli bir yeri yoktu. Yokmuş gibiydi. Zaten nesneler birbirlerine ne kadar yakınsalar, genç kadının düşünceleri de onlara o kadar fazla yüz çeviriyordu. Çevresini doğrudan doğruya saran ne varsa, sıkıcı köy yaşamı, orta hali budala insanlar, yaşamın bayağılığı gibi, dünyada bir ayrıcalık, kendisini kaptırdığı bir özel rastlantı gibi geliyordu ona. Bunun ötesinde uçsuz bucaksız bir halde, mutlulukların, tutkuların diyarı uzayıp gidiyordu. Bey istediği arzular içinde lüksün verdiği şehvetleri, gönül sevinçleriyle, zarif alışkanlıklarla, nazik duygularla birbirine karıştırıyordu.